Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz imek fiili. Bir ismi ya da durumu bir zamana ve kişiye bağlamak için ek fiil imek fiili kullanılır. İmek fiili olmak anlamına gelir. İsimleri yüklem yapar ve basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiiller haline getirir. İsimlerde çekimi şöyledir. Ben gencim. Sen gençsin. O gençtir. Biz Genciz, siz gençsiniz, onlar gençtirler. Olumsuzu ise değil kelimesiyle yapılır. Çekimi şöyledir. Ben genç değilim. Sen genç değilsin. O genç değildir. Biz genç değiliz. Siz genç değilsiniz. Onlar genç değildirler. Örnek Ne iş yapıyorsunuz? Ben doktorum. Siz de mi doktorsunuz? Ben doktor değilim. İnşaat mühendisiyim. Şimdi seslendireceğimiz konuşmayı... İmek fiilinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Kötü bir gün. Bugün hava çok güzel, değil mi? Hava güzel ama ben çok hastayım. Ayrıca çok mutsuzum. Niçin mutsuzsun? Derslerde eskisi kadar başarılı değilim. Beni bu hasta etti. Üzülmene gerek yok. Sen... Sınıfın en çalışkanıydın. Sen çok iyi bir öğrenciydin. O eskidendi. Şimdi hastayım, hiçbir şeyden zevk almıyorum. Kısacası çok mutsuzum. Anlaşıldı. Bugün senin için gerçekten kötü bir gün. Seni yalnız bırakayım da kendine gelmeye çalış. Haklısın. Bugün iyi değilim ama dinlenebilir ve her şeyi unutursam... Kendime gelirim herhalde. Haydi. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşmek üzere. Şimdi de okuyacağımız metni imek fiilinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. İşini sevmek. Ben... Üniversitede öğretim üyesiyim. Hazırlık sınıfında hocayım. Evliyim ve üç çocuğum var. Çocuklarımın ikisi erkek, biri kız. Çocuklarımın ikisi çok çalışkan ve disiplinli, biri ise hiç çalışkan değil. Kızımdan bahsediyorum. Kızımız en küçük çocuğumuz. Çalışmaktan hiç hoşlanmıyor. Bu yüzden endişeliyim. Eşim bu duygumu bildiği için beni rahatlatmaya çalışıyor. Çünkü kızım, küçüklüğünden beri çok güzel resim çiziyor. Kızımızın diğer derslerinin kötü olması eşim için hiç de önemli değil. Kızımızın ressam olacağını düşünüyor. Bense diğer derslerinin de iyi olmasını istiyorum. Ressam da olsa hayatta başarılı olabilmesi için matematikten, coğrafyadan tarihten zevk almalı diye düşünüyorum. Hafta sonları eşim ve çocuklarımla birlikte parka gidiyoruz. Bazen bisiklete biniyoruz. Benim bisikletim yok. Kardeşimin bisikletine biniyorum. Kardeşimin evi parkın hemen yanında. Kardeşimin evinin çok büyük bir balkonu var. Balkonda onlarla birlikte kahvaltı ediyoruz. Bu gerçekten çok rahatlatıcı oluyor. Kardeşim Evli değil, bekar. Bir şirkette halkla ilişkiler müdürü. Kahvaltıdan sonra kardeşim bize Türk kahvesi yapıyor. Hafta sonumuz çok güzel geçiyor. Bazen kızım teyzesinin evinin balkonundan bakarak çevredeki ağaçların ve binaların resimlerini çiziyor. O resimleri teyzesinin evinde bir dolaba koyuyoruz. Ev iki oda, bir salon ama çok küçük değil. Biz üç kız kardeşiz. En büyüğümüz ablamdır. Ablam evli. İki çocukları var. Ablamın hava alanına yakın bir yerde oteli var. Oteli eşiyle birlikte işletiyorlar. Eşim de onlarla birlikte çalışıyor. Ablamın iki çocuğu da otelde çalışıyor. Yani adeta bir aile oteli. Onların otelinde genellikle yabancı turistler kalıyor. Daha çok İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar geliyor. Ablamın eşi yani eniştem birkaç dil biliyor. Dolayısıyla... Tercümana gerek kalmıyor. O yüzden otelin temel direği eniştemdir. Eşim de yeğenimle birlikte turistleri gezdiriyor. Bu şehir pek fazla turistik değil. Ama eğer isterseniz gezilecek yer az değil. Herkes işini severek yapmalı. O zaman hiçbir şeyden şikayet etmez ve çok mutlu oluruz. Ama ne yazık ki Artık insanlar para için pek çok şeyden vazgeçmeye hazır. Aile, akrabalık, dostluk gibi kavramlar eski önemini kaybetmekte. Kolay yoldan, çalışmadan para kazanmak pek çok insanın tercihi oldu artık. Onlar için mutlu olmanın, insanca yaşamanın tek yolu zengin olmak. Oysa insanca yaşamak, mutlu olmak için öncelikle aileye, akrabalara, dostlara ihtiyacımız var. Bunları parayla elde etmek mümkün değil. Para olmadan pek çok şey olmaz. Ama para her şey değildir. Kızım da para kazanmak için değil, hayatta gerçekten severek yapabileceği tek iş olduğu için ressam olmalı. Artık eşim gibi, benim içimde rahat. Türkçe Öğreniyorum